Açık, Açık Gazete. Evet, Açık Radyo bürosu 94.9 Açık Radyo ve onun Açık Gazetesi ama Açık Radyo'nun 44. yeni yayın döneminin tanıtımına başlıyoruz. Merhaba Didem. Merhaba Merbey. Evet, şimdi neler var, neler yok bir bakalım duruma. Evet, bu yayın dönemi 24 Ekim yani bugün başladı. 23 Nisan 2017'de bitecek. 6 ay boyunca devam edecek. İstatistiklerle başlayalım isterseniz. Bir. Evet, kış dönemine girilmiş oluyoruz böylece. Toplam programımız 147 programımız var yani her hafta. Burada irili ufaklı 147 ayrı program var. Bu da bir çeşit dünya rekoru gibidir diye düşünmekten hoşlanıyor insan doğrusu. Evet ve bu 147 programı 215 farklı programcı hazırlıyor, sunuyor, buna emek veriyor. Evet yani sonuç olarak bugüne kadar da binin üzerinde hatta bin yüzün üzerinde bin iki e yakın programcımız olmuş oluyor. Bu yeni yayın döneminde her hafta buraya gelip ya da on beşte bir gelip ya da kendi stüdyolarından kayıt yaparak katılan programcı sayısı bin kırk altı. Bugüne kadar başlangıçtan. ...bugüne bu 1046 programı 1176 programcı yapmış. Yani açık radyo ordusu ilerlemekte askeri bir benzetme yapmak gibi olmasın. 1200'e az kaldı. Evet. Yeni programlarımız da her dönemde olduğu merakla bakıyoruz. Ve en az 21 programa bir tanesinin durumu belli değil. Belki de 22, 22 olur. 22 olacak. 21 yeni programımız var 44. yayın döneminde. Yeniden 6 programımız geri dönüyor. Ee, yeni programcı ordumuza, bu büyük orduya 17 yeni programcı dahil oldu. Ve 17 geçmişte program yapmış 17 insan da tekrar bu yayın dönemi Program yapacak. Evet bu şekilde de böyle uzun yıllardır daha önceki programlarıyla dinleyicilerimizin de hatırladığı bazı programcı arkadaşlarımız da yıllar ötesinden tekrar dönüyorlar. Aralarında müzik programcıları da var, sözler program yapanlar da var. Böyle bir hercümerç durumuyla devam ediyoruz. Evet yeni programları duyurmaya başlayacak olursak aslında bugün sabahlıkta ben küçücük bir e, sürpriz var demiştim. Önce onu duyuralım. Hafta içi her gün saat de 7 ile 7.20 arasında şarkılarla memleket tarihi diye bir programımız başlıyor. Murat Meliç plak koleksiyoncusu yazar. E, hatta bu konuda da bir kitabı da vardı. Bunun bir radyo versiyonu olacak Yüz şarkı da memleket tarihiydi Hı. o da. Hazır Bilgi serisinden dördüncü olarak çıkmıştı. Evet Murat Meriç şimdi burayı seslen bu, bu kitabı bir şekilde seslendirmiş oluyor. Evet kitaptan oluyor daha harbiye. geniş olacak evet, tabii Yüzü geçecek çünkü şarkı sayısı. O, o gün dünyada memlekette tarihinde olan biten her şeye küçük bir şarkılı ...bakış atacağız. Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan Murat Meriç Evet, şarkılarla memleket tarihinin bu hafta içi her gün olacak. Bunlar yani açık radyo müzikleriyle beraber, sabahlıkla beraber her zaman hafta içinde beraber olacağımız bir program. Şimdi pazartesinin durumuna bakalım. Evet, e, Kamus'la Güreş ekibine e, Evrim Demirören dahil oldu. E, Kamus'la Güreş Olmaz deyiminden yola çıkıyor. Çıkıp her hafta bir kelimenin peşine düşüyordu kamusla güreşe ekibi. Bu yayın dönemi e, onların arasına Evrim Demir Demirören'de dahil oldu. Ve programda küçük bir değişiklik var. Onlar birazdan saat 10.30'da zaten anlatacaklar. Evet. Devam edersek bir yeni programımız daha var. Pazartesi gününden devam ediyoruz. O da... E, ...Bisiklet Zinciri adını taşıyor. Yıllar önce müzik programlarıyla çok yakından e, dinleyicilerimizin bildiği Muzaffer Çorlu... ...bu sefer heyecanlı bir dönüş yapıyor. Ve programda hem müzik hem film hem bilim üst çemsiye bunlar. Bunların altında da işte besteciler, bilim insanları ve dahi siyasetçiler... Sinir bilimindeki, nörobilimdeki yeni gelişmelerle birlikte ele alınıyor. İlginç bir geri dönüş oluyor. Bisiklet zinciri adını taşıyor bu program. Bisiklet zinciri... müzik film bilim ve Hatta mecburen sosyal politika hazırlayan ve sunan muzaffer Çorlu Pazartesi günleri 11'de 949 Açık Radyo'da Pazartesi günleri saat 13'te bir yeniden programımız var 10 yıl olmuş biz de çok şaşırdık bu kadar ara verdiğimize Flamenkito, Manuel Reyna tekrar dönüyor Flamenko kültürü ve müziği üzerine 2006-2008 yılları arasında program yapmış evet, Yani 10 yıl önce başlamış 8 yıl evet. önce de sona ermiş sona program şimdi tekrar. Evet Manuel yalnız bu geçen 10 yılda tabii daha iyi Türkçe konuşmayı öğrendiği için daha detaylı bir müzik programı olacağını söylüyor. Flamenquito Flamenco kültürü ve müziği Hazırlayan ve sunan Manuel Reyna Pazartesi günleri 13'te 94.9 Açık Radyoda. Flamencito, yeniden aramızda. Flamenco müziğinin de epey bir taraftarı var. Şimdi salıya geçiyoruz buradan. Yeni yayın döneminin programlarının tanıtımında. Salı günleri 14'te yeni bir programa. Bu son yıllarda özellikle farklı konuları birbiriyle ele alan e, pek çok e, ilginç programlarımız, programcılarımız vardı. Edebiyatla e, psikiyatri arasındaki ilişkiler mesela. o Bu dönem sona erdi. Ama çok e, şey... Ee, bu tarz yaklaşımlar, bu ikili yaklaşımlar bizi çok ilgilendiren bir şey. Şimdi bunlardan biri de edebiyatta mimarlık. Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacao'nun sunduğu edebiyatla mimarlık arasında bir tür benzersiz bir köprü olmayı hedefleyen bir program bu. Dünya edebiyatının kült sayılan yani çok artık klasik ya da kült olmuş eserlerindeki mimari ögeleri derinlemesine ve ayrıntılı olarak inceliyorlar. Bu konuda da bir e, yapı endüstri merkezinden bir kitap da yayınlandı. Aynı adla zaten hazırlayanlardan <gülüyor> kitabın hazırlayıcılarından Hikmet Temel Akarsu'da e, bu programda şimdi var. Ayrıca e, Nevnihal Erdoğan da vardı kitabın hazırlayıcıları arasında. Ya da konukta olacakmış Nevni Hanım. Evet şimdi Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacoğlu birlikte hazırlayıp sunuyorlar. Edebiyatta mimarlık. Edebiyatla mimarlık arasında bir köprü. Salı günleri 14'te 94.9 Açık Radyo'da Sana dün bir tepeden aziz İstanbul Hazırlayan ve sunanlar Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu Salı günden devam edecek olursak Açık Dergi'de iki yeni köşe var. Bir tanesi Türkiye Sinema Sözü salı ve perşembe günleri saat 18.45'te 19 arasında yayınlanacak. Ee, Sabahat Özay ve olcan Bakiler tarafından hazırlanacak. Altyazı Aylık Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısını kutladığında bir kitap yayınladı. Gayri resmi ve resimli Türkiye sinema sözlüğü bunun bir radyo uyarlaması olacak bu ee, ilk bölümü yarın saat 18:45'ten sonra dinleyebilirsiniz Evet açık dergide bir başka köşe var gene ee, 15 günde bir salıları olan o da itelik adını taşıyor Editörün adını çizdikleri düsturuyla, şiariyle yola çıkan bir program bu. Edebiyat ve yayıncılık dünyasında neler olup bitiyor onu araştırıyor. Seven Gül Sönmez konuklarıyla bu konuları ele alıyor. İtalik Editörün altını çizdikleri Hazırlayan Seven Gül Sönmez Evet, Salı günlerine, Salı gününden devam edecek olursak açık dergi içinde bizim aslında yapmayı çok sevdiğimiz radyo tiyatroları geri dönüyor. Bunun müjdesini verebiliriz. İstanbul Radyosu günlerinden başlayarak <gülüyor> sürdürülen bir Türkiye'de de kuvvetli bir radyo geleneğini Ha, çizane, karar, yani karınca kararınca biz de sürdürmeye her zaman açık radyoda çalıştık. Şimdi Açık Dergide Radyo Tiyatrosu yeniden var. Evet e, ilk oyunda cadı kazanı Arthur Miller'ın yazdığı cadı kazanını Erastan Sağlam rejisiyle e, salı günleri saat 19.30'dan itibaren dinleyebilirsiniz. Cadı Kazanı Yazan Artur Milir Yöneten Eraslan Sağlam Salı gününden devam edecek olursak bir yer değişikliği var programda. Cumartesi geceleri yayınlanan, e, 2'de yayınlanan Psycho Acoustics e, bu yayın döneminde, 44. yayın döneminde salı geceleri saat 23'te. Evet, ona da devam edip çarşambaya geçebiliriz. Çarşambaları da e, 12'de. E, daha önceden de çok yıllar öncesinden e, Açık Radyo dinleyicilerinin yakından bildiğini tahmin ettiğimiz bir program, müzik programı yeniden başlıyor. Radyoaktif Serpinti. Teknik arkadaşımız aynı zamanda Volkan Artunç'un yıllar önce yaptığı, hazırlayıp sun, sunması yoktu tabii, evet. hazırladığı eklektik müzik programı Radyoaktif Serpinti yıllar sonra eski gün ve saatinde bu yayın döneminde yeniden aramızda. Bir yeni program var çarşamba günleri saat 14'te yayınlanacak Balonla 25 hafta Kansu Şarman tarafından hazırlanacak bilim kurgunun babası Jules Verne'in kitaplarının Türk dilindeki serüvenini adım adım izleyeceğiz. Balonla 25 hafta Jules Verne'in Türkçedeki serüveni Hazırlayan ve sunan Kansu Şarma. Çarşamba günleri saat 14'te Açık Radyo'da Evet çarşamba bitmedi bir de 15 günde bir çarşambaları 16.30'da Kentin Gizli Öyküleri diye bir programımız var. Kenan Doğan hazırlıyor, hazırlıyor ve sunuyor. Her hafta bir konukla olağan insan hikayeleri. Aslında bir çeşit hayatı takip hikayelerinin bir başka türlüsü. Her hafta bir konuk kendi özel yani şey yaptığı işleri, olağan hayatının akışını konuşuyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan İnsan Öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan 15 günde bir çarşamba günleri 16.30'da 94.9 Açık Radyo'da Çarşamba gününe devam edecek olursak Açık Dergi'de bir yeniden köşe var. Aslında e, bu da Açık Radyo'nun çok kült programlarından bir tanesi kulis sesleri geri dönüyor. Bu sefer bir Can Yorulmaz tarafından hazırlanacak tiyat tiyatro kulislerinden Nanklen yayınlıyoruz. Orada kaydediyoruz ve e, oyunculara, yönetmenlere e, oyunu anlattırıyoruz ama... Tam kulisin içinde ne olduğu için çok seviyoruz biz bu programı ayda bir Çarşamba günleri 18:30'da açık dergi içinde dinleyebilirsiniz. Evet, burada kolaylaştırıcı olarak da Bircan Yorulmaz'ın adını verelim ve yeni bir köşe daha gene Çarşambaları Kültür Yönetimi. Zeki Coşkun'un hazırlayıp sunduğu bir program özel ve kamusal, özel kurumlarla ya da kamu kurumlarıyla onların temsilcileriyle kültür ve sanat dünyasının güncel profili, dinamikleri, sorunları ve hedefleri ya da başka bir deyişle kültür politikaları genel anlamıyla konuşuluyor. Bu da yeni programlarımızdan biri. Kültür Yönetimi Özel ve kamusal kurum temsilcileriyle kültür sanat dünyasının güncel profili, dinamikleri, sorunları ve hedefleri. Hazırlayan ve sunan Zeki Coşkun Şembe'ye geçtiğimizde de Yeşil Bülten var. Yeni bir program olarak İmece Televizyonun izleyicilerinin yakından bildiği, adeta bir kült program olan Yeşil Bülten bu yayın döneminde açık radyoda yer alıyor. Yeşil Bülten Perşembe günleri 11'de 94.9 açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Utku Zarik. Perşembe gününe devam edecek olursak bir yeniden programımız var. Adaletin Bu Mu Dünya? Ee, Bahri Belen'in 10. yayın döneminde hazırladığı, e, hukuk güvenliğinin can önem taşıdığı günümüzde deneyimli hukukçu Bahri Belen tekrar açık radyoda adalet kavramının peşine düşüyor. Evet, Bahri Belen e, daha önce dostumuz Adnan'la yürütüyordu. Adnan 2. ile beraber. Şimdi hukuk güvenliği artık anlatılamaz önemde tabii günümüzde can alıcı önem taşıyor. Bahri Bayram Belen'le Açık Radyo'da yeniden adalet kavramının peşindeyiz. Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde. Hazırlayan ve sunan Bahri Belen. Perşembe günleri 15:30'da Açık Radyoda. Bir e, Perşembe günü ne devam edecek olursak bir yeni programımız var. 15 günde bir Perşembe günleri 16:30'da. Aslında dinleyicilerimiz bu programı biliyor. Biofilia. Ee, Nurhan Kilir tarafından hazırlanıp sunulacak. Evrenin suyuna giden tasarım programının zaman içinde eko tasarım sınırlarını aşıp yeni bir programa dönüştü. Ve biz de bunu yeni bir çerçeveye oturtalım istedik. Adı da Biyofilya, doğayla diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Evet bir aynı gün perşembeleri 15 günde bir 19'da bir başka e, köşemiz var açık dergi içinde yeni bir köşe. O da yakınlardan adını taşıyor. Aça hakkında Turna Ezgi Toros'un birlikte sundukları hazırlayıp Anadolu halklarının müzikal geleneklerine, müzik geleneklerine, kültürlerine ve enstrümanlarına yakından bir bakış Yakınlardan Anadolu halklarının müzikal gelenekleri, kültürleri ve enstrümanlarına yakın bakış Hazırlayan ve sunanlar Turna Ezgi Toros, Ayça Akkın. Perşembe e, akşamlarına saat 21'de bir yeni programımız daha var. Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı iki isim tarafından hazırlanıyor. Sosyal müzik adı e, Gonca Açıkal'ın gitar esk programından biliyorsunuz. Ve Sina Hakman, Bir Daha Çalsem programından hazırlanıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Programını hazırlıyordu. Ee, beraber caz ve cazın etkilenen müzikler şiarıyla yeni bir program hazırlayacaklar. Sosyal müzikte caz müziğine cazla ilişkili ya da ondan esinlenip etkilenmiş müziklere yer verecekler. Sosyal müzik Caz ve cazdan etkilenen müzikler Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman Perşembe akşamları 21'de 94.9 Açık Radyo'da. Cuma gününe geçecek olursak bir yeniden programımız var ve aralarına da yeni bir programcı ekleniyor. Her kış dönemi olduğu gibi önce sağlık ekibi nöbete geliyor. Evet yeni programcımız da Ayşegül Tözeren katılıyor. Beti Öngen'e ve Selim Badur'a ilave ediliyor. Bir başka yeni program daha var e, Cumaları Akademia adını taşıyor Gökhan Aslan ve Mesut Varlık Bu programın amacı da Akademi ne işe yarar e, sorusuna cevap. Ben güncel bir tartışma alanı sunabilmek. Ya akademinin, akademiyanın geçmişin izini sürmeye, akademik kurumların, akademisyenlerin bilimsel bilgi üretiminde değişen rolleri, konumları, bunları hangi stratejiler ve yapılanmalar dahilinde de gerçekleştirilmeye çalışılıyor bunların sorgulanması. Akademiya. Bilim ve Dünya İşlerini Birlikte Düşünen Program Hazırlayan ve sunanlar Gökhan Aslan ve Mesut Varlık Cuma günleri 14'te Açık Radyo'da Cumartesi gününe geçecek olursak... Evet, hafta bir hafta sonuna geldik artık. Geldik artık. Bir program yer değişikliği söz konusu. Ee, önce sağlığın yerindeydi ama artık cumartesi günleri 20'de woman to woman Seda Aktaş, Ahmet Uncu ve Emir Akçit tarafından hazırlanıyor. Farklı zaman ve coğrafyalarda erkek egemen toplumun çeşitli alanlardaki adaletsizliğine boyun eğmeyen kadınların seslerini taşıyorlar. Evet kadrosu da zenginleşti. Evet, yani aslında diyorsun, zaman, zaman, katılan. zaman zaman katılan isimleri artık e, resmi olarak Sabit program diyoruz. ekibine dahil evet. ettik. Cumartesi geceleri sabaha karşı, cumartesi pazara bağlayan gece saat 1'de Luka diye bir yeni programımız var. Dahan iş tarafından hazırlanıp sunuluyor. Ses, ritm ve hareket şiarı var. Ondan da anlaşılacağı gibi bir dans müziği programı var. Luka Ses ritim, hareket. Cumartesi geceleri bir de 94.9 açık radyoda. Hazırlayan Dahan İş Bir yeni programımız daha var. Cumartesi gecesini pazara bağlayan gece saat 2'de. E, şu anda teknik masamızdaki Selahattin Çolak ve e, prodüksiyonumuzun e, sevgili teknik adamı Barış Demirel tarafından hazırlanacak. E, biraz kafası karışık ses miksleri e, olacak. <gülüyor> Koltukcular Çıkmazı, Kafası Karışık Müzik mixleri. Bizi Bize Unutturdu, Televizyon Televizyon Hazırlayan ve sunanlar Selahattin Çolak ve Barış Demirel Cumartesi Gecesi 2'de 94.9 Açık Radyo'da çıkmazı bununla çünkü açık radyoda zaten bu sokağın üzerinde... bu çıkmazın üzerinde e oturuyor. Evet gelelim son güne haftanın son gününe 44. yayın döneminde Yeni programlar var bir sürpriz olabilir pazarları henüz tam duyuramıyoruz, duyuramıyoruz ama pazar sabahları çocuk kuşağına diyebileceğimiz kuşağı saat 9'da başlayıp 11'de biten o çocuk müzikleri ve çocuk kitapları kuşağına bir küçük sürpriz dahil olabilir bunu da ipucunu vermiş olalım. Evet, e, oradan da yeni bir programa geçelim. Pazar günleri 16'da e, Tamburi Şehir programı var. Bunu Cemal Ünlü ve Ersu Pekin hazırlayıp sunuyorlar. Bir de iç spikerimiz var, Deniz Koloğlu. Şimdi yakın bir dostu e, Tamburi Şehir diye adlandırılan Tamburi Cemil Bey'i Fransız ihtilalinin etkisinde 1789'un getirdiği insan hakları prensiplerini benimsemiş biri olarak tanımlıyor. Tamburi Cemil Bey'e göre insanlığın gelişmesi, fazilet, ahlak yani erdem ve güzel sanatlar yoluyla. Bu üçü de olmadan olmuyor. Gerçekleşiyor. O Yani şöyle de anlatıyorlar Tamburi Cemil Bey'i. O şehzadelere, sultan hanımlara, Osmanlı aristokrat ailelerinin çocuklarına ders veriyordu. Ama hiç sahneye çıkmadı. Sadece müziksever evlerindeki toplantılarda çaldı. Diğer taraftan çingenelerle ve Rum meyhane çalgıcılarıyla müzik yapmaya da bayılıyordu. Tamburi şehir, yani meşhur Tamburi programında altı ay boyunca Cemil Bey her günü ve özelliğiyle konuşuluyor, anlatılıyor. Eserleri de dinleniyor. Programcı Tamburi Cemil Bey külliyatını geçen... Programı yani bu programı e, Tamburi Cemil Bey külliyatını geç, geçtiğimiz aylarda kitap ve CD'li kitap olarak yayımlayan Cemal Ünlü ve eski programcılarımızdan Ersu Pekin birlikte hazırlayıp sunuyorlar. Külliyatta bu demin sözünü ettiğimiz yer alan kitaptan alıntıları ise Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir diğer isim olan Deniz Koloğlu seslendiriyor. Tamburi Şehir Ölümünün yüzüncü yılında Tamburi Cemil Bey Hazırlayıp sunanlar Ersu Pekin, Cemal Ündü İç Spiker, Deniz Koloğlu. Pazar günleri saat 16'da, 94.9 Açık Radyo'da. Evet bu 44. dönemin genel değerlendirmesi 1-2 eksi sürprizi dışarıda kalmak üzere aşağı yukarı böyle. Evet şimdi teşekkürlerimiz var bu yayın döneminde programlarına ara veren programcılarımıza yayın akışı sırasıyla e, teşekkür etmek isteriz. Utkan Çınar Şenol Ayla Timuçin Oral Jale Parla Dan Storper Rosalie Howard Adnan Acar Vedat Ozan Donat Bayer Sedat Nemli Elvan Özkaya Begüm Kozak Zeynep Arhon Ömer Çıracıoğlu Ufuk Ceylan Didem Özbek Özgül Erdemli Mutlu Esra Yazıcı Gökmen Ayşe Gül Altınay Çiğdem Mater Özlem Yalçınkaya Aslı Odman Pınar Övünç Burcu Karakaş Çiçek Tahaoğlu Bürkan Özkan Ege Çubukçu Anday Ataman Alper Yılmaz Tan Morgül Volkan Ağar İsmail Başöz Hepsine çok çok teşekkür e, ediyoruz. ederiz ve bize sesini verenleri de alfabetik sırayla şimdi söyleyelim. Evet, Atsız Karaduman Deniz Koloğlu Gökçe Taş Mesut Özkeçeci Serpil Göçebe ve Tuğba Sağlam. Onlara da çok teşekkür ederiz. Ve teknik ekibe de teşekkürlerimizle bitiriyoruz. Ömer Şahin, Barış Demirel, Selahattin Çolak ve Rosalind, Roblin Tayar. Çok çok teşekkür ediyoruz bu jingle'ları bizler için e, uğraşıp hafta sonları dahil uğraşıp hazırlayan arkadaşlarımıza. 44. yayın dönemi böyle. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Herkes için hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. olsun değilim. Böylece Açık Gazete'yi bitirmiş oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete